açık kaste Merhaba kainat. Bugün 24 Şubat, Çarşamba. Yıl 2010, ay 2, gün 55, Kasım 109. 1431, Hicri Rebü'ylevvel 10, 1425, Rumi Şubat 11. Yemek listesi, gün 55. Tavuk, pilav, yeşil salata, krem karamel. Büyük saatli marif takvimi.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 All because my heart Still remembers you People come to their windows They always stare at me Shaking their heads in sorrow Saying Just a walking in the rain thinking how we met and knowing things could change somehow I can't forget Doom -ba -doom -ba -doom. Herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Radyo.com'dan yayın yapıyoruz. Ve onun açık gazetesi Ömer Madre abi Haligua ve Volkan Art oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Johnny Ray'den dinlediğimiz çok eski bir şarkı Just Walking in the Rain. Yağmur'da şöyle bir yürümek hüzünlü bir şarkı Johnny, John Alvin Ray asıl adı. Johnny Ray diye biliniyordu. 1950'lerin sonunda çok çok eski bir ...hem şarkıcı... ...eski bir dönemden... ...besteci ve piyanist... ...1950'lerde son derece... ...büyük bir ün kazanmıştı... ...ve hem rock'n'roll'un... ...hem de blues etkili müziğinde... ...önemli öncülerinden biri sayılıyor... ...onu çaldık ölüm yıl dönümünde... ...1990'da... ...24 Şubat'ta hayata veda etmiştim... ...evet... Bakalım haberlerimiz ne durumda. Oldukça çalkantılı bir dünyadan gelen haberlerle. Herhalde açılışı da kapanışı da o şekilde yapmak durumundayız. Öncelikle tabii bir maden ocağında büyük bir patlama Balıkesir'in Dursun Bey ilçesindeki kömür madeninde. Aynı madende 2006 yılında bir patlamada 17 kişi ölmüştü. Şimdi gene yeni bir griz ruh patlaması deniyor metangaz aslında patlaması gene 17 kişi hayatını kaybetmiş 30 işçi göç, göçük altından sağ olarak çıkarılmış arama kurtarma çalışmalarına da son verilmiş 2 ay önce Kuzeybat'taki bir başka maden kazasında da 19 kişi ölmüştü maden kazaları devam ediyor Ömer Dinçer bak, bakan açıklamalarda bulunmuş ...anlamakta zorlanıyoruz demiş. Neyi anlayamadığını... ...da anlamak çok kolay değil. Şey demiş çünkü. Bir patlama oldu... ...ama maden ocağında çökme yok. İçeride kimse kalmadı. 17 ölü 18 yaralı var. Herkese geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz demiş. Sorunun oldu? nasıl olduğunu anlayamamışlar. Çünkü güvenlik konusunda... ...bilgi birikimine sahip bir ekip imiş. Buradaki ekip bakana göre. Ekibin bilinçli olması çalışanların... Çabuk e, net, neticelenmesini sağlamış. Sorunun ne olduğunu anlamadan açıklama yapmayacağız demiş. Evet son derece aslında bilim dünyasının da artık net bir şekilde ortaya koyduğu gibi eğer kömürden karbonu çıkartacak bir teknoloji geliştirilmezse onun tamamen kömürün yerin altında bırakılması ebediyen. Evet. Şart olduğunu belirten raporlar da var ama Türkiye'de işte uzun mehmede dayalı kalkınma, büyüme, sınırsız büyüme modellerine dayalı bir ideolojinin sonunda maden ocakları çalıştırılıyor. Yenilerinin de açılması termik santrallerin her zaman gündemde böyle de şaşkına dönmüş. Yani hani onu Yetkililer bir kenara bırakalım. Maden ocağı açılacaksa da maden ocaklarının ne şekilde açıldığı, eksiği, gediği olup olmadığı ile ilgili de bakanlık sorumlu. Burada bir eksik var mı bilmiyoruz tabii herhangi bir şey açıklanmadığı için ama 20 gün önce e, bu madenin denetlendiği haberi de var. Var ve güvenlik konusunda bilgi birikimine sahip kazanın nasıl olduğunu anlamakta güçten, güçlük çekilmesiniz de bu açıklamayı anlamakta hakikaten güç. Her neyse geçiyoruz bunu ve başka açıklamalar yapılması da bir hayli güç olan şeyler de var mesela işte bu Afganistan'da NATO yetkilileri 27 kişi nasıl öldü bilemedik filan diyorlar sivil şeydi ama bir Amerika şimdi yeni bir şey yapıyormuş Afganistan'da. Yepyeni planlar geliştiriyormuş ve mesela özel olarak yetiştirdikleri bir adam da varmış. Bir Afgan vali koyacaklarmış ve her şey düzelecekmiş anlaşılan. Müşterek operasyonunda pek bir yolunda giden hiçbir şey olmadığı da ortaya çıkıyor aslında. Fakat Amerikan basını sürekli olarak işte Afganları itip kakıyoruz, gerekli açıklamaları yaptırıyoruz diye güzel, yani izin veriyormuş mesela. Marca, hiçbirimizin hayatında adını duymadı Marca diye bir kasaba da Dünya Savaşı gibi bir şeyler oluyor şimdi. Yani Marca'da olanlar aslında iki hafta önceden beri başladı. İki hafta önce bir tane evi vurdular, bir Amerikan roketi evi vurdu, 12 kişi öldü, altısı çocuktu bu öğrenlerin. Bununla ilgili NATO araştırma yapıyor olduğunu söyledi. Bir de dünkü bu işte 20 küsür ölülük kaç olduğu net olamadı bir türlü. 23'e indi sonra. İşte yani hani ben karıştı artık 27 indi pardon evet. Ee, 27 diyelim tamam. 27 kişinin öldüğü e, bir saldırı daha var otobüse. E, bunu da soruşturacakmış NATO. Tabii neyle soruşturacak o belli değil. Çünkü bu soruşturmanın mekanizmaları yok. Yani Afgan askerleriyle uluslararası güç bir arada hareket ediyor... Kimin kim tarafından ne şekilde soruşturulacağı falan belli değil. Ama işte hani soruşturuluyor merak etmeyin durumu var. Biraz ayıp galiba. Bütün olan biten hani işgalin bütün çirkinliğiyle duruyor. Halil Zahir diye bu, buldum adını Hacı Zahir. Marcan'ın Marca yeni belediye başkanı olacakmış ve durumu düzeltecekmiş. Bu bir iş adamıymış 15 yıldır Almanya'da çalışıyormuş. Şimdi nerede yaşıyormuş? Marca'da yani, mı? Amerikan üstünde, hayır. Üste yaşıyormuş. E, üste yaşıyormuş. ama Niye Almanya'dan kalkıp üste gelmiş? E, geleceğin belediye başkanı olduğu için işte. Ve onu e, terk edilmiş bir hükümet binasına yerleştirmeyi düşünüyormuş Amerikan askerleri. Aynen böyle geçiyor. Kaç o da kaç salon? Wall Street Journal'da çıkan bir haberi Tom Dispatch'ten naklediyorum. Yani buna... Hala bağımsız ve işte özgürlük operasyonu koalisyon falan diyorsak Wall Street Journal okumak yeter adını tutalım aklımızda hacı zahir bir Amerikan üstünde yaşıyor deniz piyadesi üstüymüş bu ve yakında bir gün onu terk edilmiş bir hükümet binasında ya da şehirdeki yıkıntıların arasından bir yere oturtacaklarmış. Güzel değil mi? E, iletişim açısından da epey bir tartışma var. Bu Marja ardından e, Afganistan'daki işgal onlar işgal demiyor tabii savaş diyor ama ne oldu ne şekilde oldu diye e, yani bütün bu büyük saldırının aslında temelde hedef şuydu 8 yıllık uzun bir savaşın ardından artık dokuz yeni hatta. İşte dokuz ben IPS'in geçtiğine... yalancısıyım tabii 9 yıl oldu evet hani hadi ilk yılı işgal yıldı sonrası Hı. çatışmalar diye mi hesaplamışlar ne yapmışlar bilmiyorum. Ee, ama Gareth Porter'ın haberinde şunu söylüyor. Bu 8 yıllık uzun savaşın e, sonunda bu büyük müşterek operasyonun başlamasının tek zevbi vardı aslında. O da yeni bir çağın başladığını Amerikan kamuoyuna anlatabilmek. Yani bu savaş işi merak etmeyin uzamıyor. Tam aksine bitiriyoruz görüntüsüydü. Halbuki e, olan biten tam aksi etki yapmış. Ee, Müthiş bir öfke var ayrıca yani. Şimdi evet. durmadan kadınlar çocuklar... Siviller ölüyor bir de üstelik dahası bir de alay eder gibi insanlarla şeyi de dün az geçtik kısa geçtik aslında üstünde. Afganistan Devlet Başkanlığı'ndan yayınlanan bir şey var kararname seçim sonuçları artık bağımsız denetim için kurulan özel komisyon üyelerinin tamamını atama yetkisini kendisine vermiş. Karzayı yönetecek yani. Hı hı. Yani demokrat lider diye sunulan insan eski bir petrolcü Yunakal çalışanı daha doğrusu yöneticilerinden biri. seçilmeyen seçimlerle seçilen demokrat lider öyle mi? Komisyon üyelerinin tamamını karzayı atayacakmış. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazların da siyasi atamayla gelmiş kişilerce ele alınması sonucunu doğuracak. Bunu da pek demokrat ve şeffaf değil diyorlar diyorlar ama bilmiyorum. Ben... Bir kere bu kadar çok parçalı ve e, bu kadar hani e, çıkar gruplu bir ülke durumunda böyle monolitik bir yapı kuruyor olmak zaten başlı başına sorun değil mi? Yani hani tek elden yönetilen, tek elden kararların verildiği, bu elin iyiliğini kötülüğünü de hadi kenara koyalım. Ki e, Karzai'nin iyi bir el olduğunu söylemek çok kolay değil. E, diyelim ki iyi. Yine de ortada ciddi bir sorun yok mu? Çünkü çok net. Hem fikir ayrılıkları var. Hem etnik ayrılıklar var ve bu durumda farklı çıkarlar ve çıkar grupları var. Bir avuç Peştu'nun işte petro şeye dayalı afyon ticaretine dayalı soygunlara kurulu bir ülke. Bunları da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler koruyor. Şimdi NATO savunuyor bir kere. Ee, özellikle de şey Hollanda askerleri de çekilecek gidecek. Fakat. Ee, Özür diliyorlar işte haksız diyorlar Andes Fograsmus de adamlarımızdan biri hı hı. Sev, sevdiğimiz personalitelerden biri kötü günler olacaktır demiş NATO genel sekreteri. Şimdi daha yeni konuştum başkan Karza ile o da çok üzüldü bu 27 kişinin ölmesinden ve ölenlerin de ailelerine başsağlığı diledi taziyet mesajı gönderdi demiş. Yani her hayat önemlidir ama çok dikkatli de olamazsınız bu durumlar oluyor demiş. Rasmus senin de bu üslubunu takdirle karşılamamak elde değil yani hepimizle de acı acı alay ediyor Afganların üzerinden diyelim. Fakat en güzel günün en önemli açıklamalarından birini de ben söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakanı Robert Gates günümüzde NATO'da köklü değişiklik istemiş reform istemiş. NATO'nun kurulduğu zamandakinden çok daha farklı tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunu belirtmiş. İşte sana soruyorum günün sorusu abi. NATO'nun karşı karşıya bulunduğu yepyeni tehlikeler nelerdir? Yani bir askeri örgütlenme olduğuna göre tehdit algısı hiç zaman bitmeyecek. Bittiği gün kapıyı kapatacaklar. Bilmiyorum yeni tehdit neymiş? Söylememiş. Fakat, Ama vardır tabii ki. Yani, yani kurulduğu günden tamamen farklı demiş. Başta Afganistan üzerine... ...olmak üzere savaş yeteneğini... ...sınırlıyor demiş. Hı hı. Ve Avrupa'daki... ...silahsızlanma bunun. En büyük tehdit unsuru buymuş. Yani Avrupa'ya da yeni... ...son model silahlar... ...getirilmesinin zamanı geldi demiş. Ee, yani... ...kabul edilebilir, çok mantıklı... ...ama... Bir başka perspektif de şunu söylüyor. Yani bu NATO dediğiniz örgüt soğuk savaş sırasında özgür dünyanın tırnak içi e, kurduğu silahlanma örgütü. Silahlı örgüt. E, soğuk savaş bittiğine göre e, kapatıversek şu örgütü. Hayır işte. Yok mu? yeni tehditler var ve yüzyıl sonunda iyi bir şeydi Avrupa silahsızlandı. Bütün anlaşmalar yaptı atom silahları da dahil olmak üzere silahları sınırlandırdı. Almanya'nın o ordusu bile yoktu malum. Hı hı. Bunlar iyiydi diyor yüzyıl sonunda ama şimdi bir engel bakın Afganistan'da savaş yeteneğini sınırlıyor. Silahlandıralım ve savaşalım demiş NATO. E, sıkıntıyı anlayamamış NATO'dakiler. Ya aslında Avrupa'da yeteri kadar silah ve yeteri kadar asker var. Bu Afganistan iş için de kimse vermek istemiyor. Yani en son Hollanda'nın çekilmesini silahsızlanma bağlamış? Yeterince silah evet. yok Hollanda'nın ondan mı çekiliyormuş? Herhalde. Çünkü açıkça bugün Voice of America'nın baş haberi bu. Gate evet. NATO'da Kim köklü Kim Esprileri yapacağım şimdi yapmayayım hadi. <gülüyor> Kayıp <Köklü, gülüyor> olmasın. Köklü değişiklik istemiş. Köklü. Ben Ra kapatalım diyorum yine de. Hani duyuyorsa kendisi yine de bir değerlendirsin. Bence soruna daha ciddi ve daha radikal bir çözüm ama... ...daha anlamlı ve daha işlevsel olacağı da kesin. Neyse, kapatmayacaklar galiba. Galiba ben de öyle sanıyorum. 21. yüzyılda kalıcı barış ve gerçek güvenliği engelleyen şey... ...Avrupa'nın silahsızlanmasıymış. Bence günün sözü olarak da iyi bir aday sayabilirim. Evet, ama bugünden çok günün sözü adayı çıkabilir. Şimdiden <gülüyor> çıkabilir. kabul ediyoruz demeyelim bence. Evet, ben öneriyim şimdi. Ama Avrupa'nın silahsızlanmasının... Günümüzün en büyük Tehlikesi olduğunu ilk defa duyuyorum Bu da yepyeni bir şey Yani yıllardır iyi kötü işte okuyup okutmaya da çalıştığım Bir uluslararası ilişkiler Uluslararası hukuk dersleri var Bu yepyeni bir şey Çocukları hemen müjdeleyim 21. yüzyılın en büyük Tehlikesinin Avrupa'nın silahsızlanmasından Doğduğunu çıkarayım Şeyler çıkıyor değil mi Yerin altından bir takım sakallı teröristler Fışkırıyor sebep o herhalde. Büyük ihtimalle. Yani bunların nerede yetiştiğini falan gayet her şeyi biyolojik algılayan bir akıl en nihayetinde. E bir ikinci NATO okurmaya ne dersin? Daha da silahlı. O zaman ikisi birbirine girer. Yani bu işlerde bir ipte bir can bas durumu olduğu için. Hmm, doğru. Haklı olabilirsin. Peki. Bu en önemli dünyadaki haberler ve Türkiye'deki de işte Balıkesir Dursun Bey ilçesindeki Maden Hoca haberiydi. Türkiye'den ikinci ve büyük haberde balyoz darbe planı iddiaları ile ilgili olarak yapılan tutuklamalar ve gerilim de var deniyor. Neden olduğunu kestirmek de çok zor değil. Ama Beş amiral, iki albay tutuklandı haberiyle girebiliriz herhalde. Son dakika. <gülüyor> bütün e, reklamlar da dahil olmak üzere bütün televizyonlarda <gülüyor> daima son dakika haberleri var. Bu bilmem senin dikkatini de çekiyor mu birkaç zamandan beri. Ee, yani reklamlara geçildiği zaman bile çerçevede son dakika. Ve o son dakikaların bir kısmı tavan böyle hani hafiften e, işte yürek çarpıntısını 3 adet dakikada arttırabiliyor ya da 10 adet ya da 15 adet ama bir kısmı e, başbakan Malta'ya doğru yolda falan gibi böyle bir son dakika olabiliyor. Ne yapmalıyız bu konuda diye ben yanındakilere soruyorum falan böyle bakıyorlar suratıma. Tümü son dakika haberleri fakat bu tutuklanan muvazzaflar tüm amiral Gürdeniz ve Tu amiral Çakmak. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve yasa dışı örgüt üyeliğiyle suçlanıyorlar. Adliyede ilk günün bilançosu diye vermiş Sabah Gazetesi bunu. Evet. Ayrıca da serbest bırakılanlar var. Bu günün en önemli haberlerinden biri. 7 tutuklama çıktı. Balyoz darbe planı soruşturmasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen... İkisi muvazzaf amiralle beş emekli subayın cezaevine konduğu haberi var. Altı emekli subay serbest adı karargah evleri soruşturmasında da geçiyormuş tüm amirallerin. Recem Gürdeniz ve Tu Amiral Aziz Çakmak savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmışlar. Önemli bir durum ee, emek emekli kur, tutuklananlardan emekli kurbay albay Özcan'ın avukatı Kılıç dosyada bir tek delil yok itiraz haklarımızı kullanacağız demiş. Ya mahkeme tamamen hiçbir delil olmadan tut, tutukla, tutuklama mı yapıyormuş? Tutuklama yapıyor diyor avukatı. Her böyle bir durum varsa zaten hani e, çok tatsız olacak herhalde süreç ama yani Türkiye'de en azından hani sürekli mantık yürütmesi var televizyonlarda. Bilmiyorum seyrediyor musun ama e, beni yoğun olarak etkiliyor şu, şu tip mesela. Yok, ben sağlığımı korumaya çalışıyorum. İşte ben kötü alışkanlıkları yoğun olan biri olarak bu alışkanlığımı <gülüyor> da terk edemedim. E, efendim akla mantığa sırar mı? Koskoca adamlar oturacaklar 5000 sayfa. nerede görülmüş? Hadi yazdılar yok pullayıp bilmem koyarlar Böyle devam eden uzun bir süreç var ya. Hani ne kadar mantıksız olduğuna dair. Yani Türkiye gibi bir ülkede genel falan tutukluyorsanız ve elinizde hiçbir delil yoksa efendim hiç mantıklı değil adamı e, neyse iyi olmaz. Yani mahkemenin <gülüyor> böyle bir mantık kurulamayacağı gibi benim kurduğum o mantık da bana garip geliyor da e, herhalde delil vardır delil olmadan nasıl tutuklama olur ki? Bilmem yani avukat öyle demiş benim herhangi bir fikrim yok yorum da yapamayacağım. Ama avukat Kılıç demiş ki yapılan çalışma sırasında aynen şöyle diyor Anadolu Ajansından okuyayım ben sana yapılan çalışma sırasında kimin tarafından konulduğu kimin bilgisayarından çıktığı belli olmayan bir belge var. Birleri yerleştirmiş diyor. Belge bu belge dışında hiçbir delil yok demiş. Ama Birleri tarafından konmuş bir belge var diyor. Orada bir isim çizelgesi var 2002'den kalma. Bu sebeple savcı tutuklamaya sevk etti ee, ve aynı belgeyle ilgili olarak bazı kişiler serbest kaldı. Dosyada bir tek delil yok. İsim olmayan, imza olmayan bir belgeden dolayı maalesef tutuklama kararı verdiler demiş. Yani mahkemenin tamamen hı hı. yanlış bir karar verdiğini söylüyor avukat. Ya, avukattır görevi bu zaten ama... E Beklip görmek bir, gerekecek yine ne yani. yazık ki. İşin bu bekleme kısmı çok antipatik hakikaten ama. Bir bilirkişi raporu olduğu söyleniyor demiş. Hı -hı. Bak burası da e, önemli bulduğum bir şey. Bir bilirkişi raporu olduğu söyleniyor. Bize bu yargılama sırasında o belgenin fotokopisi dışında herhangi bir belgede gösterilmedi demiş. Bilir kişi rapor mu? Evet. Yani bu imzalar ıslak ha, imza ha, şeklinde anladım. olduğunu belirten ama fotokopisini gösterdiler diyor. Belge yok demiş avukat. Mahkeme yani böyle avukatın söylediğine göre oldukça sudan bir sebeple tutuklama yapmış oluyor. Balyoz davasından ikisi vazif Beşi emekli yedi subeyin tutuklanması. Tabii bu aynı zamanda bir şey de ortaya koyuyor ki... 5000 bin küsur sayfalık şeyi... ...birileri yerleştirmiş... ...olabiliyor... Hı hı. ...ordu içinde bilgisayarlarda... ...izleri de e, çıkabiliyor ama... ...mahkemelerin tabii... ...bu durumda... ...böyle bir... ...nasıl, nasıl davranacakları konusunda... ...bilemiyoruz yani... Emniyet Kriminal Dairesi işte o şeyden sen demin sordun ya ne, nereden çıktı. Diye. Emniyet Kriminal Dairesi işte bavul bir dolu bavul dolusu belge gerçek olduğuna bunu karar vermiş. Ve söz konusu darbe planları Birinci Ordu Komutanlığı'na ait bilgisayarlardan çıktı. IP deniyor onlara. Hı hı. Kimlik numaralarına bakarak diyor O zaman da böyle bir durum çıkarıyor. Şimdi bu bavulları Selimiye'den çıkarıp tarafa gönderenlerde ordu içinde bazı bu gidişattan memnun kalmayan askerler olduğunu yazıyordu dün Yasemin Çongar'da. Böyle bir vaziyet var yani. Yüz binlerce kişinin gözaltına alınıp en ufak direnme belirtisi gösterenlerin Şiddet kullanılarak susturulması, durdurulması, hatta öldürülmesini de içerdiği belirten belgelerdi bunlar. Hapishaneler, sınırların kapatılması vesaire vesaire. Bilmiyorum. Ee, bu arada da günün önemli haberlerinden biri de şeydi. Ha, e, yani Radikal Gazetesi de bugün Özden örneğin günlüğünde Yalman için şöyle yazdığını belirtmiş: Doğanı tutsam onu paramparça edeceklerdi. Balbay'ın günlüklerinde de Atasagu'nun konuşmasına yer vermiş. Mektuplara göre 1. Ordu'da istilali hazırlanıyorlar. Yani emekli or amiral örneğin darbe günlükleri son operasyonun peşine düştüğü darbe için önemli delil sayıldı diyor. Radikal'in haberi. Bütün bunlar herhalde en nihayetli bir yere bağlanacak. Gibi e, temelde sıkıntı işte gittikçe uzayan davalar bu tip davaların e, temelde de herhalde sorunu bu. Ama gibi. Uza, uzamayı ben e, uzamayı tam anlamış değilim. Çünkü bunlar yeni çıktı bu belgeler. yani 5 bin sayfa yeni çıktı şimdi bunlar. Bütün yani. de ele alınıyor ya işte Ergene Konstruyucu başladığından Dağlamak beri. Dağlamak zorundalar tabii. E, Bence oldukça da hızlı gidiyor aslında. Çünkü çok sayıda olay ve belge var. Yani on binler, yüz binlerce sayfadan bahsediyoruz. Buna rağmen de her gün duruşmalar filan yapılıp her gün yeni soruşturmalarda açıldığı için yani başka türlü nasıl olabileceğini bilemiyorum doğrusu. Ama günün önemli bir başka haberi de yani 80 sayfalık darbe sorgusu da verilmiş. Çetin Doğan ve Ergin Saygun darbe teşebbüsle suçlananlar emniyette kendilerine yönetilen 80 sayfalık soruyu tamamen cevapsız bırakmışlar. Böyle de bir haber var. Bir de tabii önemli haber. Genelkurmay'da 15 or toplandığı haberi. Bunu bazı gazeteler manşetten e, vermiş durumdalar. Her bütün gazetelerde var ama bazılarında Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde generaller zirvesi şeklinde vermiş. Tüm or general ve or amiraller karargahta gözaltıları görüştü. Açıklamada durum ciddi denildi diyor Cumhuriyet'in şeyinde. Generaller zirvesi bir olağanüstü hareketlilikten bahsediliyor. Ne oldu orada e, belli değil. Görüştüğünü biliyoruz or generaller. Bir araya geldiler amirallerle birlikte. Ee, ancak ne çıkacak ne çıktı niye birlikteler falan o kısmı ortaya çıkmadı henüz yani daha doğrusu açıklanmadı tek cümlelik bir açıklama var aslında Eğer bunu yeterli kabul etmek herhalde mümkün değil ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada ortaya çıkan ciddi durumu değerlendirdik diyor bu kadar bir de iddialar var dedikodular, ee, kuvvet komutanlarının toplu olarak istifa edeceği, genel kurmay başkanının istifa edeceği vesaire diye devam eder. Bir dedikodu zinciri var. Öyle mi? Ben ona rastlamadım. Ya bunun niye e, el ayak titrettiğini ben anlamadım. Çünkü ordu tam da aslında. ...hiyerarşi gereği... ...zaten hani bir eksiklik hissedecek bir kurum değil... ...hani istifa edip etmemelerinin ne anlama geleceğini... ...bunun neye etkileyeceğini bilmiyorum... ...anlamadım o kısmı ama... Seninkiler hani... tamamen gayri resmi dedikodu... ...ben de sana yarı Tabii. resmi bir dedikodu... ...yani televizyonda yani... milletin bol bol konuştuğu... ...gayri resmi dedikodu... ...kimse kulağıma üfrülmedi... Son dakika şeyleri arasında... Evet, evet. arasında aynen arasında... Ben de sana yarı resmi bir dedikodu ilettiğim o zaman abi... Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek karargaha çağrılmış. Bunu hı hı. doğrulamış kendisi. E, parola adi işaret başbakan manşetini sormuş da. E, Çiçek balyoz soruşturmasıyla ilgili örtülü muhtıra iddialarını ise kabul etmemiş. Nasıl örtülü muhtıra? Balyoz soruşturması ile ilgili size bir muhtıra verildi mi hükümete üstü örtülü diye sormuşlar. Yok böyle bir şey demiş. Karargahı neden çağrıldınız deyince de... E, çağrıldım demiş. Bu televizyonda varsa, da bu konuda bazı başka işaret... dedikodular vardı. E, Cemil Çiçekle. ile... Bir anlaşmaya varıldığı ve e, muvazzaf askerlere dokunulmayacağı ancak bu anlaşmanın bu durumda bozulmasıyla birlikte bir gerginlik ortaya çıktı falan diye. Ama herhalde böyle bir anlaşma olmuş olma ihtimali yok. Yani hukuk adına ya bir de e, mahkemeye, hükümetli askerler e, mahkemeyi aradan çıkarıp konuşuyor olamazlar herhalde. Ben de öyle. Ben ayrıca aynı senin bu kaygını şeyde de duydum tabii. Şimdi söyleyebilirim artık sırası geldi diye hı hı. düşündüm. Yani mahkeme kararı, savcının talebi üzerine mahkeme de tutuklama kararı çıkarınca, çıkarırken, hı hı. yani konu mahkemedeyken bu 15 or generalin ortaya çıkan ciddi durumu değerlendirdik demesi, bir araya gelmesi de mahkemeyle ilgili mi bilmiyoruz ki belki ee, işte NATO'nun Bosna'da yapacağı yeni tatbikatı konuşmuşlardır. <gülüyor> Hayır, öyle demiyor ki. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada ortaya çıkan ciddi durumu değerlendirdik diyor. Durum ciddi evet. Yani darbe ama, iddiaları var ortada. Belki bundan bahsediliyor olamaz mı? Ama soruşturmada ortaya çıkan durumu mahkemenin elindeki bir durum bu. Onu Hı -hı. değerlendirme yetkisi var mı? Kendileri açısından yani. herhalde. Yani bunun orduyu ne şekilde etkileyeceği. Çünkü muvazzaf bazı komutanlar var. Bu komutanlar içeride kalmaya devam edeceklerse o zaman yerlerine belki başka atamalar yapılması gerekir. Bence onları konuşmuşlardır. Evet, bu, başka yoksa mahkemeyi etkilemek hayır, hayır. için bir araya geldiklerini düşünmek bile istemiyor Yok insan. bu suç olur. Böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyoruz. Evet aynen. Ben Saftörük de aynı, yayını... aynı fikirdeyim. Ve... Evet şeyi de söyleyelim ve bitirelim. Yani bir dedikodu haberi de Meksika bileti hazırdı şeklinde Star gazetesinde. Bir tek Star'da var o haber. Yani doğru mu yanlış mı orasını Bilemezsin. bilmek mümkün değil. Çetin Doğan'ın Meksika'ya gitmek üzere vizesinin hazır olduğu ve bugün yarın Meksika'ya uçacağına dair bir haber yapmış Star. Galiba hani niye şimdi oldu? Niye hızlı oldu? Falanla ilgili tartışmalara dair bir istihbarat bu. Doğru ya da yanlış. Evet yani bu tip dedikodu... İstihbarat ya da işte şey tipi Malta sürgünü tipi Baykal'ın sözlerini filan da birazdan şimdi bir aradan sonra değerlendirmeye çalışalım. Bir de devrimci karargah soruşturmasında örgütüne üye oldukları gerekçesiyle on aydır hapiste tutulan birçok insan ilk casede serbest, serbest bırakılmış. Bu da çok önemli yani bunu da söyleyelim. Terörle Biz mücadele söyledi. kanunu mağduru çocuklarla ilgili gelişmeler var. Ee, aslında epey çok hukuki haber var bugün. Biraz da onlara bakacağız birazdan. Açık gazet seventh house, And Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planets. And love will steer the stars. This is the dawning. sympathy and trust abounding no more falsehoods are derisions golden living dreams are visions mystic crystal revelation and the mind's true liberation aquarius Aquarius Paul Jones'dan dinledik çok ünlü bir şarkı müzikallerinde konusu olmuş ya yani daha doğrusu müzikallerde önemli 1960'ların önemli hayatına ilişkin müzikallerden de tanıdığımız Aquarius şarkısını Paul Jones söyledi Paul Jones 1942'de bugün doğmuş hem şarkıcı, oyuncu, aynı zamanda da televizyon ve radyo sunucusu meslektaşlığımız da var. Onun için çaldık diyebiliriz. Blues da çalıyor, ağız ve Mesela Alexis Corner Blues Incorporated'ın müziğinde de, müzik gruplarında da yer almış biri. Ona da bir günaydın demiş olduk. Bu şekilde bir İngiliz Evet Açık Radyo ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz e, yarı dedikodu tadındaki yani ciddi ama ciddiye alınamayacak televizyonlar kadar Televizyonlar ilk kurulduğunda duvar. mesela magazin işi futbolcularla gidiyordu. Ben onu düşündüm dün. Niye bilmiyorum. Hani e, magazin dediğimiz dünya işte daha çok futbolcular, futbolcuların sevgilileri, Hani böyle bir şey üzerinden dönüyordu. Ondan sonra işte e, mankenlere, geçti. mankenlere geçti. Ondan sonra manken işi de bitti. Daha çok böyle şarkıcı falan filanla devam eden bir süreç de devam etti. E, yani böyle bir sektör vardı. Sektörün içini bir şekilde dolduruyorlardı. Bu da biraz buna benziyor. Yani ortada çünkü gizli iddianame var. İçeriği bilmiyoruz. E, birileri tutuluyor. Tutulanların hepsi birer ünlü. Rahatlıkla bunu söylemek mümkün. Tanınıyorlar bir şekilde doldurmak gerekiyor bence medyan iş çok zor yani dün mesela işte adliye önünde duran muhabire saatte bir kırk dakikada bir her kanal bağlanıyordu adam ya da kadının ne söyleme ihtimali var bunu bilmiyorum çünkü yaklaşık 17 saattir o kapının önünde duruyor ama kapının önden ne versin sorun biraz galiba bu medya sistematiği bu sistematin nasıl işletildiği bir yandan Türkiye'deki harikulade hukuk sistemi falan hepsi bir araya geldiği zaman başka garip hal yaratıyormuş gibi de geliyor bana. Hani bir fars durumu da yok değil diyorsun. Ee, Asla sanki... trajedi olarak bakılması gerekirken bakılamıyor çünkü gayet de alışık olduğumuz durum. Yani sen ev sahibim olsan, seninle davalık olsak 3 e, aşağı 5 yukarı çünkü aynı rezillik aynı şekilde devam ediyor. Sadece medya çıkmıyor tabii. Kapıda kameraman falan yok. Ama nereden biliyorsun? Ya olabilir. <gülüyor> Senle benimki olsa olur abi niye? Olur? <gülüyor> Biraz da rezillik çıkardık bu şöyle yaparız yani olabilir ama hani en nihayetinde galiba medyanın bu işten bir miktar ben el çekmesi el çekmesinden kastım haberimiz olmaması değil ama 45 dakikalık aralıklarla yeni bir bombanın patlayacağı hissiyatının sürekli devam ettirilemeyeceğini fark de etmesi dakika, gerektir. değil mi bir de? Evet. Ya yani 17 saat orada duruyor ama hepsi son. Yani canlı yayın bağlanıyoruz. O anda sanki kapıdan ne bileyim ne çıkacaksa artık yani içeride ne olduğu belli sonuçta. Sorgulu, sorgu devam ediyor. Evler Bu sorgunu çabuk bilir. bitmeyecek. Öyle bir şey olacaksa tamam. Yani dün şeyleri gösteriyorlardı artık. Hani vakit bir şekilde dolmalı diğer gazetecilerin halini. Çünkü pek çok kanaldan pek çok gazeteden pek çok muhabir orada bekliyor. İşte durumumuz bu işte kameranın üstünde kameraman arkadaşımız görüyoruz pardon e, merdivenin üzerinde kameraman arkadaşımız görüyorsunuz e, işte o çıkışları anındaki birkaç saniyelik kareyi çekmek üzere nöbet bekliyoruz falan diye. Hani zaman doldurma haberleri ki çok normal çünkü o bağlanan kişi de ne yapsın e, burada bir editoryal sorun sanırım var gibi geliyor bana ya haber yoksa haber yok zorla haber çıkartmanın alemi. Yok ya gibi geliyor bana. Büyük bir haber zaten olamaz. İşte zaman doldurmuyor. <gülüyor> haber büyük ama büyük evet. olması e, 77 dakika konuşabilmesini mümkün Devecinin kılmıyor. Yani durumu bu evet maalesef. Biraz zorluk var. E, dün aslında daha çok bence bu duruma dair partilerin neler açıkladığı önemliydi. MHP'yi bir kenara bırakma. Taraftarıyım ben çünkü e, yani çok Rejim önemli gelmiyor söyledikleri. Demiş. Efendim? Rejim buhranına gidiyoruz demiş galiba. Yaklaşık iki yıldır, üç yıldır falan bunu söylüyor. O yüzden hani bu buhran her an gelebilir. Ben de hissediyorum. BDP 12 Eylül darbecilerinin de yargılanması gerektiğini söylemiş mesela. Ee, ki hiç zaten bununla ilgili baştan beri bir itiraz yok ama e, hakikaten de şu geçici 15. madde mi anayasa mı artık neyi değiştireceklerse değiştirseler diye de böyle sürüm sürüm süründen bir süreç var. Bu da işin diğer tarafı. Ama 12 Eylül darbecilerinin yargılanması, 28 Şubatçıların yargılanmaması ya da balyozcuların yargılanmaması anlamına herhalde gelmiyor. O yüzden daha büyük alanda daha geniş çaplı davalara ihtiyacımız var herhalde. Buradan çıkan sonuç bu. Bir de tabii işte Baykal'ın yaptığı, dün grup toplantıları olduğu için hem Bahçeli hem Baykal uzun uzadıya birer konuşma yaptılar. İzledin mi? Evet ya. Yani tamam bütünlü değil ama hani 3'te ikisini diyebilirim. Maalesef izledim. Ee, Sonra bir açık gazete madalyası vereceğiz, takacağız. O volkan'la birlikte. Ben ikimiz... bir deli gömleği kancası bekliyorum sonda ama dur bakalım. O da madalya saydı. Ee, ya yani Baykal'ın ben daha çok konuşmasını ilginç buldum şeyden. Devlet Bahçeli'nin konuşması üç aşağı beş yukarı şöyle bir şeydi. Ee, durumu gelmeme. ...dikkat ederek gelen pasif agresif bir konuşmaydı. Baykals'a... E, yani ...birazdan herhalde bir... ...paşa kılıcı falan çıkartacak bir yerden... ...diye bekletti beni... ...açıkçası. E, benim için... ...mevzunun özü şuydu... ...hakikaten... ...bütün konuşmanın kilidi bu iki saatlik konuşmanın... ...12 Eylülcüleri... ...yargılamadın deyip... ...Erdoğan'a seslendi. Sen darbe düşüncesiyle tatbikat... ...yaptılar diye... Yedi yıl sonra hesap soruyorsun. Fiilen askeri müdahaleyi gerçekleştirmiş olanları niçin harekete geçmiyoruz? Dedi. Ee, ben daha çok ilk kısmına takıldım. Sen darbe düşüncesiyle tatbikat yaptılar diye diye başlayınca e, bu Ergenekon avukatlığı kısmı ile ilgili daha çok çalışması gerektiğini düşündüm. Yani çünkü avukat iyi bir savunma yapmış olmuyor böyle deyince. çünkü tatbikat yaptılar darbe düşüncesiyle dediğiniz anda e, darbe planı kelimelerinin e, tam tekabül ettiği yere tekabül ediyor. Dün de aynen Alper Görmüş'ün anette verdiği mülakatta söyledikleri de tas tamam buydu. Şimdi Hı -hı. önümüzde darbe planı yapmışlarsa ne olmuş bu aslında gerçekleştirmemişler ki diyecekler demişti. Artık yani Alper Görmüş'e de gazeteciliğine büyük saygım var ama bunu biz bile görebiliyoruz. Onun gibi bu işin uzunluğunu <gülüyor> Değil mi? Görünen köy kılavuz istemiyor <gülüyor> ama hani görünen köy kılavuz istememekle birlikte hani bu kadar rahat bunların söyleniyor olması da bir garip geliyor bana. Hani efendim ne var yapmışlar ama yapmışlar mı falan diye devam eden. Neyse. Aklı başın sen aklı başında insanlardan sayıyor musun kendini? Hayır. iyi o zaman. Çünkü aklı başında hiç kimse bu insanların böyle bir darbe gerçekleştirme çalışması içinde şu anda bulundukları kanaatinde değil demiş. Yani hukuki anlık bir durum. Bunlar mı? geçmişte güç ellerindeyken darbe yapmaya fiilen girişler ve yapamadılar. Bu anlaşıldı. Şimdi hesap sormak üzere mi gözaltına alıyoruz? Demiş. Evet. Bunda bir terslik mi var ki? Esten biraz önce <gülüyor> cevabını vermiştin evet. Aklı başında olsaydın. Böyle düşünmeyecektin, düşünmeyecektin. Ha Tamam yani yapacak bir şey yok. Pek aklım kolay yerine de gelmiyor benim. Evet. Ama özü şuydu konuşmanın o iki saatin bütünlüğü vermek ya da hani ayrıntılarını konuşmak gerçekten eğlenceli olabilir ama hani bir yandan da vakit kaybı olduğundan. E, ya özü şuydu söylediklerinin aslında bir de Malta kısmında gönderme yaparsak tam söylediği şey çıkıyor ortaya. Yani sanki memleket bir çeşit işgal altında bir yabancı devlet ülkeyi yönetmekte. Sanki darbe yapıldı, işgal edildi, evet. Yani, yani sanki her tarafta var bir bahar e, durumu. Evet. İşte böyle bir sanki sanki dedi. İşte bu olanlar da Malta sürgünlerinin durumuna benziyor dedi. Malta sürgünleri durumunu hatırlatmak belki gerekir diyerekten Birinci Dünya Savaşı sırasında işgal kuvvetlerinin aslında bir isyan çıkmasından ya da devlet yapısının örgüt korktu korktuğu kişileri ya da endişelendiği kişileri Malta'ya sürdüğü durum. Bunlar arasında pek çok askeri yetkili de vardı, sivil memur da vardı üst düzey. Ona da tekrar dönelim. Yani tarihte hiçbir şey tam bilmediğimiz için bu üstün körü bilgilerle de şimdi tam yetinmeyelim. Çünkü Malta Tabii. sürgünlerinin de altında kim bilir evet. neler var. Var var orada başka hikayeler de var. <gülüyor> Kabul ediyorum onu da ama biraz Ermeni durumu vesaire başka şeylerden de bahsedilir orada. Evet. Ama ben en çok şeyi beğendim, demokrasi tanımını. Bence bilinçaltında e, bir miktar garip bir durum yaşanıyor Deniz Baykal'ın. Çünkü sütlü laflarla, demokrasi laflarını yan yana getirdiğiniz zaman süt ve demokrasi, ekmek ve demokrasi evahlar olsun başlar. En azından e, Rosa Luxemburg'a göre. Neyse, e, sabaha karşı dörtte kapınız çalındığı zaman olsa olsa sütçüdür diyebiliyorsanız demokrasi vardır dedi ah. Sayın Baykal. Ya sabah karşı dörtte benim kapı çalarsa olsa olsa sütçüdür demedim. Hiç diyeceğimi zannetmiyorum. Dörtte niye sütçü kapıyı çalıyor anlamadım ben ama. Eğer sabah karşı dörtte eyvah geldiler diyorsanız korku sizin ruhunuza işlemişse işte o ülke demokratik bir ülke olmaktan çıkmış demektir diyor. Bence burada e, damdan düşeni damdan düşen anlar kısmı başlıyor. Evet. Yani bu memlekette uzun yıllardır yüz binlerce insan hadi milyonlarca demeyelim sabah dörtte kapı çaldığı zaman eyvah geldiler diye kapıyı açtı her zaman. Ve e, bu hatta gayet vakaya adi olan bir durumdur. Hatta onlar gelmeden bir hafta önceden ya bu hafta gelecekler bence diye başlayan muhabbetler de pek eksik olmaz. Bu senin doğumundan önce de başlıyordu. Öyle mi? Ki. Ya Ben görebildiğim kısmı anca işte şahitlik üzerinden <gülüyor> söyleyebiliyorum ama... Yani bu ülke demokratik bir ülke olmaktan çıkmış demektir dediğiniz zaman hiçbir zaman böyle bir derdimiz oldu mu bu tanım üzerinden. Yani Baykal'ın koyduğu tanım üzerinden bilmiyorum ama hani sütle demokrasiyi çok karıştırmamak, sütçüyle demokrasiyi çok karıştırmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bay. Dörtte kapı hiç çalmasa diyorum. Baykal'ın mektebi mülkiyi şahanede doçent, siyaset bilimi doçentliği yaptığı sıralarda bu kapı çalmalar çok sık olurdu. Kendisi gayet iyi hatırlayacaktır. İşte o zaman öğren... anti-demokratik bir durum öğrenci... vardı. Sonra demokrasi geldi herhalde. Hmm. Olamaz ya. mı? Evet olabilir. Yani onun öğrenciliğinin üzerinden de epey vakit sonuçta geçti. O açıdan da bakılabilir. Ee, yani bu evrenin hakikaten Kenan Evren'in 12 Eylül'lerin yargılanması e, sanırım çok hayırlı olacak bütün açısından. Hem de ortaya böyle bir turnu sol kağıdı konuluyorsa bu turnu sol kağıdında da pozitif bir sonuç çıkmasında fayda var. Ayrıca 12 elucuların ya, yargılanmasında da büyük fayda var. Darbe darbe teşebbüsünde bulunmuş, darbeyi gerçekleştirmiş, darbeyle herhangi bir şekilde yanından ucundan bulaşmış herkesin yargılanması lazım. Evrende dahil. Şüphesiz ki başında geliyor. Hayır efendim öyle değil. Darbe düşüncesiyle tatbikat yapanlar hariç. Hayır öyle CHP değil. CHP'ye göre işte. öyle. Ama o olmam olmamış işte. O orası. olmamış değil mi orası? Geçelim bir de Brüksel'de. Peki, geçmeyelim ya. Tekel işçilerini de konuk etti de. Ha, öyle mi? Ee, onu Niçin? da söylemek. <gülüyor> i̇şte tekel işçilerini ve direnişi, tekel direnişini de destekliyor Sayın Baykal ve CHP belli ki. Ee, yani grup... Toplantısına dahil ettiğine göre çünkü bakın aramızda tekel işçisi arkadaşlar var diye e, konuşmasının bir yerinde devam etti. Bana çok e, hoş gelmedi açıkçası görüntü. Yani e, tekel işçisi arkadaşlarının iyi olduğunu anlamak mümkün haliyle bir e, kazanım elde etmeye çalışıyorlar. Meclise gelip mecliste sesini duyurmak az buz bir şey değil. Ama e, Baykal hakikaten e, tekel işçilerinin yanında mı orasını bilmiyorum ama... ...çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Çünkü hani işçi sınıfıyla çok içli dışlı. Ama bu bir, bir spekülatif yorum yani Değil mi? Oluyor senin kişinin. Peki o zaman real e, faktörel durumu söyleyeyim. E, i̇ktidara geldi. CHP 4C'yi kaldıracakmış. Bunu da böyle söyledi. Hmm, i̇yi. Evet. Bir de şeyde güzel bir tartışma olmuş. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu... ...Türkiye raportörü Uğmen... Rautjen'le Cumhuriyet Halk Partili Onur Öğmen arasında tartışma çıkmış ama konu şu. Yani Öymen Rautjen uzun süreden beri işte hükümetin hazırladığı yargı reformu stratejisi hala uygulamaya konmadı diyor şikayet ediyor. Ve son haftalardaki gelişmelere bakıyorum demiş bir başsavcı tutuklanıyor hemen ardından bu kararı alan savcıya da hakimlerin yetkileri elinden alınıyor. Bu iyi bir görüntü değil. Yargıda bazı şeyler tarafsızlık açısından yolunda gitmiyor. Yani büyük Türkiye'de meclis parlamento öyle bir yasal zemin oluşturmalı ki yargı kararları tartışılmasın. E bunun için de yeni anayasa gerekiyor. Bunu istiyoruz. Yasalar yeterince açık ve net olursa yargı tarafsız davranır ve yargının vermiş olduğu kararlar tartışılmaz deyip muhalefete yani hükümeti eleştirmiş muhalefete de dönüp demiş ki lütfen siz de yargı reformu konusuna eğilin bunu başarmaya çalışın çünkü Türkiye ancak yargı reformu sayesinde gerçekten bir hukuk devleti olabilecektir demiş bunu NTV MSNBC'den okuyorum ee, ve biraz bekleyelim herhalde erget zamanı gelecektir ama bölüm, siz bölünmüş bir toplumsunuz bu nedenle toplumda iyi bir diyalog yürümüyor sorun bu Yalnız hükümetten mi kaynaklanıyor sanmıyorum sadece hükümetten kaynaklandığını muhalefetin de bunda sorumluluğu var demiş. Eğer gerçekten Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorsanız müreffeh ve modern bir ülke olmak zorundasınız. Kopenhag kriterleri Avrupa İşbirliği'nin temelidir demiş. Buna saygı göstermezseniz bu kriterleri yerine getiremezsiniz. getiremezseniz üye olamazsınız. Or o noktada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onur Öğmen de ilginç bir ifade kullanmış. Sivil asker ilişkileri bağlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi son 8 yıldır asla ordunun tavsiyesiyle bir yasa çıkarmadı demiş. Bak haklısın bu da günün sözüne aday olmaya müstahak bir cümle. E, Oğmen Reiten de demiş iyi de çıkarsa mıydı yani demiş. ...bu dünyanın tersine dönmesi olurdu demiş. Ee, yani orada aslında konuşulan şey... ...askerin siyaset üzerindeki etkisi... ...sivil asker ilişkileri bağlamından çok... E, ...askerin e, sivil siyaset üzerindeki... ...etkisinden bahsediliyordu. E, tam da bu... ...daha anlamlı hale getiriyor herhalde cümleyi. Sekiz yıldır... E, ...ordu tavsiyesiyle yasa çıkmamış... E, ...bu da bir gurur vesilesi... ...en nihayetinde hakikaten... ...daha iyi işlemeye başladığını gösteriyor sanırım... Tabi bu 8 yıldır çıkmadan kasıt 3 aşağı 5 yukarı AKP iktidarına da denk geliyor mu? Geliyor. Öymen orayı hesaplamadı herhalde söylerken. <gülüyor> Çünkü 8 yıldır çıkmadı diyecek, ha 8 yıl önce çıkıyor muydu? E çıkıyordu 28 Şubat'tı diye devam edecek bir muhabbette olduğu için. Evet yani Öymene de şey demiş zaten. Askerler sizi değil siz askerleri denetlemelisiniz demiş. Böyle bir diyalog da olmuş yani orada. Peki şimdi bir de şeyden bahsedelim. Önemli bir mesele o. Devrimci Karargah Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle 10 aydır herhangi bir kanıt gösterilmeksizin diyor Biyanet. Hapiste tutulan. Gizli dosya olduğu için kanıtları göremiyordu avukatlar falan. Öyle garip evet. şeyler de vardı. Ve ilk duruşması yapıldı 10 ay sonra. Ve Aylin Duruoğlu... Mehmet Yeşiltepe, Ceren Sütlaş Sevim Öztürk, Nail Arıkan Abdülselam Sultan Muhammed Çetin, Melek Seven İbrahim Şimşek ve Metin Akdemir ilk duruşmanın sonunda tahliye olmuşlar. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi 9 saatlik bir duruşmanın sonunda duruşma savcısında talepleri doğrultusunda eee bu, bu tahliyelere karar vermiş ve Cemal Bozkurt, Özgür Dinçer, Ergin Öncü, Fatih Aydın, Melek Seven ve Necdet Öztürk'ün tutukluluk hallerinin devamına karar vermiş ve 29 Haziran'a ertelenmiş dava. Bu durumda tabi şey sorusu çıkıyor ortaya. Bunu daha önce de birkaç defa konuşma fırsatı bulmuştuk. 10 ay neden hapis yattılar? Yani delilleri karartma ihtimali pek olan bir durumda değillerdi. E, kaçma şüphesi olan kişiler olmadıkları söyleniyordu falan. E, böyle devam eden bir durumun sonunda işte on aylık bir tutukluluk yaşadılar. Ergenekon'da da buna benzer bir durumdan bahsetmek mümkün. Hatta aslında e, örgüt davalarının tamamında buna buna benzeyen bir durumdan bahsetmek Türkiye'de mümkün. Eğer bir örgüt davası içindeyseniz e, yedi ceddinizi önce içeri alıp ardından duruma göre ha bu değil, bu değil, bu değil diye ayıklıyorlar. Yani e, Türkiye'de ciddi bir hukuk sıkıntısı var. Yani Ergenekon'a özgü değil. Gördüğümüz üzere çeşitli pek çok davada olan sıkıntı bu. Ee, yani tutuksuz yargılama diye müessese sanki yokmuş gibi davranıyor mahkemeler. Bu da normal teamül sayılıyor. Evet yani bu bana sorarsan Ergenekon davası da dahil olmak üzere. Hiç kimsenin tutuklanmaması gayet iyi olurdu. Yani kaçma şüphesi yoksa ortada. Ee, ya kaçma şüphesi varsa da onu önleyecek tedbir alsın. Evet. Polislik, Polisi, gözle ne yaparsan bir yap. Tedbir, onun mahkemenin işi değil o. Delil karartma ihtimali yoksa ortada. Bence daha önemli olan kısmı o. Ee, i̇nsanları zaten tutuksuz yargılamak gerekiyor. Çünkü hüküm verildikten sonra zaten tutuklayabilirsin. Diye bir gerçeklik var. Ama Türkiye'de yargı böyle işlemedi ve işlemiyor. Yani... Zaten Öyle. tam da sorun bu. Bu özel yetkili mahkemeler, ağır ceza mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri adını ne koyarsanız koyun. Bu özel ayrık mahkemeler e, garip bir şekilde önce suçlu olduğuna herkesin kanaat getirip ardından suçsuzları arasından ayıklıyor kendince. Yani e, bu hukuki mi hukuki adil mi asla değil. Ama ya, e, o yüzden bir yargı reformu gerekiyor zaten. Evet yani Ergenekon davasının faydalı, beklenmeden dolaylı faydalarından, faydalı taraflarından biri de bu oldu bence. Hı hı. Yani bunca yıldır benim ömrüm boyunca tanık olduğum yani on yıllardır tanık olduğum son derece kötü işleyen bir tutuklama mekanizması ve yargının da berbat işleyişine bu şekilde bütün dikkatler... Zaman çekilmiş zaman oldu. çekilmiş oluyor. Bu da iyi bir Mesela şey Mesela yani. Baykal'ın sabah dörtte e, kapıyı çalan suçlu değilse orada demokrasi yoktur. E tamam demek ki aynı yere geldik mi? Ha, i̇yi birileri daha empati kurdu diye düşündürtüyor. Evet aynen öyle. Yani ama dev yol davasının ya da e, Abdi İpekçi davasının 30 yıldır bir devam et. Bir uzayan davalar var. Bir de e, Haşirt diye 500 bin kişinin içeri alınıp e, ardından 3 kişinin. E, hükümlü olduğu devamınızı serbest bırakıldığı 5 yıl sonra davalar var Bir de tetikçilerinde yakalandıkları halde kaçır, kaçması ve evet. onlar zaten ve bir de ele geçirme Hatta Roma'da işler... ortaya çıkmaları Evet <gülüyor> durumları da var Çok var yani şimdi bu yani onay değil bir gün bile tutulmamasını e, gerektirdiğini düşündüren davalar var ve evet. maalesef böyle de gidiyor. Geçmiş olsun diyelim en azından e, çıkmış olanlara. Bu arada bir de tabii medyum gazetecilik var. Onu söylemeyi unuttuk. Bu balyozla ilgili ortaya çıkan garip şeylerden biri de oydu. TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın henüz daha baskınlar gerçekleşmeden baskınlar gerçekleşti. Aramalar yapılmadan aramalar yapıldı. Haberleri geçmesi. E, bir garip fars durumunu besleyen olaylardan biri de bu oldu. Mesela Çetin Doğan'ın evini arayıp gazeteciler efendim arama yapılıyormuş ne araması kimse yok burada diye devam eden sohbetler 40 dakika sonra hakikaten polis aramasına dönüştü falan e, ama garip bir şekilde TRT'den mesela gayet sinirli bir cevap geldi bu işe TRT'nin bu tutuklama haberlerini herkesten önce vermesini garipsiyenler art diyetli olarak yorumlar yapmış ve kamuoyunu yanıltmıştır dedi TRT e, <gülüyor> diye devam eden bir durum bir de birinci saatin sonunda Şeyi de söylemeden bitirmeyelim istersen taş atan küçük çocuklar için büyük karar diye radikalim verdiği bir haber var. Sonunda e, TBMM'den çıkmadı iş, hükümetten çıkmadı iş. Sonunda mahkemeden çıktı. E, bu çocuklar henüz daha yanıltılabilecek yaşta yaptıklarının e, neye tekabül ettiği e, anlaşılmıyor diyerek e, beraat verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından... E, biri kız 13 çocukla ilgili iddianame iade edildi. Evet bu da önemli. Tabii içeride yatanları kurtarmıyor. Ee, ama önemli bir, Ama önemli bir adım. Evet en azından durumun hakikaten rahatsız edici olduğuna dair e, bazı hakimlerin de net bir görüşü olduğunu gösteriyor diyebiliriz herhalde. Çocuk suçları anlamıyor ve sonuçlarını algılayamıyor. Raporunu göz önüne alarak cezai sorumluluk verilemeyeceğine karar verdi mahkeme. Ee, bu bir kısım çocuğun en azından dışarı çıkmasını sağlar diye ümit ediyoruz artık. Ama hani bu iş böyle mi çözülür? Hayır böyle çözülmez. O terörle mücadele kanununa soktukları garip durumları çıkartmak zorunda hükümet. Aslında bu iş böyle çözülür. Çünkü yaşına bakmadan e, insanları cezalandırabilmek, örgüt üyesi olup olmadığına dair delili olmadan örgüt üyesi sayabilmek, e, örgüt içinde şiddet işleyip işlemediğine bakmadan şiddet işlemiş gibi yargılamak, terör suçundan falan... Ee, olacak iş değil yani hukuken ama e, bu da oluyor. Evet ama gerçekten de ilk saati kapatmak için iyi diyebileceğimiz kötüden iyi çıkartır. Tabii, tabii. <gülüyor> Madencilik yapar gibi ya. Altta kalmayalım da. <gülüyor> evet griz patlaması falan. Yani bir, bir haber çıkarttık öyle de saati tamamlıyoruz. Açık Gazete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 Evet, Derviş burada... Eroğlu bir star haline aldı anladığım kadarıyla. Siyaset dünyasının bir sitarisi. Öyle mi diyorsun? E bu bu oyla oranlarla evet. E, e, fakat e, UBP'nin e, politikalarıyla alakası yok da Derviş Eroğlu'nun e, kazanılacak olmasının bunun e, CTP karşıtlığı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 ee, dolayısıyla nüfusun 260 değil, bundan en aşağı 2, e, hatta 3 misli olduğunu e, söyleyenler var. Zaten gözüküyor, yani eskiden Kıbrıs çok e, tenha bir yerdi, yani kuzeyi en azından. Şimdi şöyle değil, vızır vızır ve zaten bütün marka o yüzden bir Türkiye vilayeti diyorum. Evet. Şimdi bu tabi... E, orada sanal bir ekonomi var. Yani bir, bir inşaat furyası başlamıştı. O bitti. E, Orams davasıyla yani artık orada e, orta halli İngilizlere villa satılamayacağı ortaya çıktı. E, o, o villaları kim alacak... Yani o çorak susuz Kıbrıs toprağında aviye teklif edeceğim ama. Ben zaten elimle kendimi göstermiştim gösteriyordu bile. Gösteriyordu televizyon değiliz. Sen <gülüyor> ama onu hissettin. Tabii ki. Yani. Ondan bir tane verelim mi? E, vallahi herhalde fiyatlar da düşmüştür Düştür. diye. Ben avuçları... Heh, e, o olabilir vallahi bu, niye olmasın. Yani bu, öbür bu volkanı camı... Bu dünyada bir dikili olsun diyorum. <gülüyor> vallahi artık zamanı geldi. Ben de aynı fikirdeyim.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 Ee, gelen bilgilere göre e, bir büyük bir bölümü Kıbrıs'a gitmiş. 3 milyonda turist çekiyor. Bak e, abi güneye de gidebilirsin. Yani. Ama ev almak açısından tavsiye etmişsiniz. Değil mi? Evet. Yok, ben de olmaz. öyle hissettim. 3 abi... milyon turist gidiyor. Nüfus 700 bin. Evet. Gayet iyi. A abi denk Denktaş'a oy verecekmiş. Bu durumda benim yapmam gereken <gülüyor> bu. Bu evin tapusu anca öyle bende kalacak gibi. Fazla Küçü'ye de veriyor. yok o <gülüyor>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 Çünkü onlar o Kıbrıslılar'dan çok daha fazla nüfus olarak. Yani böyle bir sorun var ortada. Tam bir absürt bir hikaye. Yani. yani biraz böyle UNESCO oyunlarını ya, tamamen, yaptım, hatırlatıyorum. Tamamen yani tam bir Türk işi yani bir e, meseleyi nasıl çözümsüzlük ve... E, ee, halinde sürdürüp e, çürütmek batırmak konusunda yani bundan daha iyi bir örnek olamaz tam bir yani tamamen e, çamura saplanmış bir konu yani Kıbrıs maalesef. Evet şimdi bir de demilitarizasyon meselesine. Şu Yunanistan'dan bahsetmiştik istersen evet. ondan bahsedelim. Tamam. Şimdi orada çok enteresan bir gelişme var. Daha bu, Çok konuşulacak tabii Yunanistan'ın içinde bulunduğu durum. Ee,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 sivil ya da Osmanlı askeri ya. vesayet <gülüyor> <gülüyor> tartışılırken evet. asıl vesayet durumu şimdi burada ekonomik vesayet düğünün umumiye geliyor öyle Vesayetten mi? Vesayetten kurtuluşu yok. Bak Kıbrıs'ta vesayet. <gülüyor> Yunanistan'da vesayet. Evet, vesayet. Evet. Türkiye'de vesayet. Peki Kıbrıs'ın, <gülüyor> Güney Kıbrıs'ın yani şeyi <gülüyor> bütçe durumu da o fevkalade. 10 milyarın yarısı oraya gitmiş. Daha ne istiyorsun? Avucu çık kadar adar. Bak avi düşün.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 bu boyutta bir tutuklamanın eee ağır rahiblerin yani dört yıldızlı generallerini demek yani bunu bu bu bu kadar çok bunların yani gözaltına alınması falan bunlar hakikaten tarihi işler yani bir dönüm noktası oldu açık ve İspanya'dayken oluyor bak İspanya'da da biliyorsun bu Avrupa Birliği sürecinde İspanya 1981'de Dört dört bir darbe yaşadı abi hatırlamaz. Evet hatırlamıyor abi. 1981. Yarbay Tehero. Tehero evet. Tehero onu salı verdiler ondan sonra şimdi hala bir, bir bir şeyi var onun böyle vatan kurtarma cemiyeti gibi bir cemiyeti var daha hala ortalıkta konuşuyor ama dinleyeni yoktur. Öyle mi yani? <gülüyor> halen <gülüyor> tabii, tabii. aktif. Çıktı Yunanlı Albaylar gibi değil.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 Evet Bugün, ve İspanya'da da halk da şeyi hı. kuvvetli bir destek vermesinin sebeplerinden biri. Belki de başlıcası da bu olmalı herhalde krala Carlos'a destek vermeye. Tabii çok verme sevilen yani. bir kral elbette. Bugün Avrupa Birliği Türkiye'de olup bitenler konusunda ne yapıyor? İkide bir de mesela dün kaynağı belli olmayan bugünkü radikalde bir haber var.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 Belki biz Kıbrıs'a gidiyoruz. Teşekkürler. Eyvallah. Cengiz Ahtarla Avrupa'ya doğru. Açık gazte Two Take the money and run. Parayı kap ve kaç. Steve Mellor'ın tanınmış şarkılarından biri daha, ünlü şarkılarından biri daha gelmiş oldu. Steve Mellor'ın da doğum günüydü. Onun için çaldığımız bir parça. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo.com. TR'den de yayın yapıyor. Aynı zamanda da podcast diye adlandırılan abonelik sistemiyle de bedava bir abonelik sistemiyle de dinleyebileceğiniz programlardan biri bu. Açık Gazete saat 9.30 5 geçerken devam ediyoruz programı. söyleyecek bir haberimiz. Biz dedikodu haberimizde Star Gazetesi'nden vardı. Ona da kısaca değinelim. Meksika bileti hazırdı başlığıyla verilmiş Cevheri Güven'in bir haberi, manşet haberi bu yani. Balyoz planında imzası bulunan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın gözaltına alınmaması durumunda Meksika'ya uçacağı ortaya çıktı diyor. Bir tek var bu haber. Emekli Orgeneral Doğan'ın salı sabahı, bugün ne günlerden? Ee, çarşamba. çarşamba. Dün yani. Meksika'ya gitmek üzere hazırlıklara başladı. Vize işlemlerini yaptırdı ve uçak biletini ayırttığı öğrenilmiş. Tabii bu doğru mu değil mi bilmiyoruz. Yalnız demin konuştuğumuz konuyla bağlantılı ama benim fikrim değişmiş değil. Yani tutuklamalar kaçma tehlikesini önlemeye matuf da olsa bile tutuklama müessesesi aslında başka yönlemle, polisiye yöntemlerle başa çıkılması gereken ve insanların özgürlüklerinin ve uzun süreli böyle kapatılmalara yol açan özgürlüklerinin kısıtlanmasına yol açan şeyler değil olmamalı diye düşündük fakat bu da ilginç bir şey yani o zaman çünkü Doğan'ın Çetin Bey'in gözaltından haberdar olduğu şüphesi doğmuş Böyle vize filan ayarlamaları yapılınca. E, bu kısım tabi biraz sansasyonel. Çünkü sızma olmasa da e, yani ben Çetin Bey'in yerinde olsam e, bekliyor olurdum. Yani hani evet. e, bu Meksika işi doğru bilmiyorum ama Meksika işi doğruysa bunun için sızmaya gerek yok. Yani zaten görünen köy durumu onun açısından da net herhalde. Ama şurada bir hata yapıyorsun. Nerede? Sen e, yani ekstra klasik bildiğimiz mantık çerçevesini uyguluyorsun. Halbuki öyle gelişmediğiniz... Olaylar gösteriyor düz mantıklı. Eğer böyle bir şey olsa zaten bütün bu planlar olur muydu? Islak imzalar binlerce, on binlerce sayfalık şey olur muydu? Beklense böyle bir durum. Olmazdı. Yok. Olmazdı. Evet. Evet. Gözaltına alınan 15 emekli general, 4 muazzaf amiral ve 28 subayın polis sorgusunda önlerine 175 sayfa dinleme kaydı konduğu da bu haberin bir bağlantılı devamı olarak konmuş bir şey. Peki bu da böyle. Meksika bilet, belki e, gelecek sene yapılacak şey şimdiden ön hazırlık olarak dinlemek üzere, izlemek üzere gitmiş olabilir mi? Olabilir. Bu küresel ısınma konusunda Kopenhag'da başarısız oldu ya felaket yani oldu. Belki başka bir konuda da hakikaten ilgi alanı olabilir. Sonuçta emekli bir insan. Ha yok emekli bir insan değil. Emekli bir insan. Emekli bir insan bir birinci Kafam karışıyor benim. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada BDP Diyarbakır İl Başkanı tutuklandı dün itibariyle. E, Neden? Neden? Terör örgütü üyesi olmak olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından oh. Mehmet Ali Aydın e, tutuklandı. E, tabii ki bu karambolli ve bol manşetli ve az sonralı son dakikalı e, gündemde yer bulamadı. E, devam ediyor yani demokratik açılım haberiniz olsun. E, i̇yi tarafından da bir tane verelim bari Ahmet Kaya e, daya vardı bir adette. Aydın'da, Kuşadası'nda... Nedir e, o? Altı yıl önce olmuştu. O yüzden hatırlamamak normal. E, Ahmet Kaya'nın Başım Belada adlı şarkısını ya da Başım Belada şarkısını dinlediği için e, İbrahim Sil'i telsizle dövmüş polis memuru MB ve BO. Ahmet Kaya'yı dinlediği için özetle. Yani zevkine e, uygun olmadığı için öyle mi? Herhalde e, bu durumu biraz politik e, buldular diye düşünüyorum. Sivil polis memurları bunlar. Ee, kaset emanet kasedi istemişler, ee, kaset emanet size veremem demiş. Bunun üzerine de elindeki telsizle yüzüne defalarca vurarak bayıltmışlar. Silin ee, uyanınca da diğer memur yumruklamaya başlamış. Ee, yüzü tanımayacak hale gelen silin polis memurları otomobile bindirip karakola götürmüşler. Kendisinden şikayetçi olma, kendilerinden şikayetçi olmaması için de baskı yapmışlar. Çene kemiği kırılmış, yüzünde ağır ödemler oluşmuş, 25 gün iş göremez rapor almış İbrahim Sil. Ve ardından da iki memur hakkında kötü muamele, şartlı tehdit ve hürriyeti tahtitten suç duyurusunda bulunmuşlar. Altı yıl sonra sonuç geldi. 8 er yıl hapis ve memuriyetten men cezası aldı iki polis memuru. Bu önemli çünkü çok sık rastladığımız bir durum değil. Altı yıl sonra bile gelse önemli bir karar. Bunu da e, duyuralım diye düşündüm aslında. Bir diğer kararsa acizmendilerin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, aldırdıkları karar. Bu da hakikaten önemli. E, 28 Şubat'ın da arifesindeyken e, acizmendilerden bahsetmek tabii ilginç. Çoktandır kendilerini ne görüyoruz ne duyuyoruz. E, ancak 28 Şubat aşağı yukarı acizmendilerin üzerine. Yıkılmış bir şey diye de aklımda evet. kalmış. Çünkü ya bu propaganda denen e, sistemin ne kadar etkili bir şey olduğunu 20. ve 21. yüzyılların en önemli belki de kontrol mekanizması sistemin çalışmasındaki en önemli etken olduğunu gösteren küçük bir örnek bu mesela. 28 Şubat dendiği zaman benim naçizane... Bunca eleştirel tırnak içindeki bakış içinde bulunma çabama rağmen hala aklımda acz mendilerin o görüntüleri televizyonda geliyor. Müslüm Gündüz'ün basınması falan filan değil mi? Evet. Ee, çeşitli e, cinsel ilişkileri, Fadime Şahin. Evet Mide, olayları. Evet. Bak hepsini hatırlıyoruz bunların 28 Şubat'ı ama Çevik biri hatırlamıyoruz. Ee, yani niye hatırlayalım ki? Hatırlamak mı gerekiyor? Gerçi bu konuda daha e, derinlemesini herhalde konuşmamız gerekecek yarın ve ertesi gün. Çünkü 28 Şubat'a hiçbir şey kalmadı pazar günü. 28 Şubat e, eylem de var üstüne üstlük. Bin yıl sürecek demişlerdi. Mesela Akder'in Cuma günü basın şey. açıklaması var. 987 yıl daha bekleyemeyeceğiz biz diye. E, bu bin yıl işi uzun gelmiş galiba. Pazarlık durumu devam ediyor. Peki Hakları mahkemesi Azmendiler için ne karar vermiş? İşte onu e, istediklerini giyerlermiş kim karışırmış. E, din özgürlüğü üzerinden açmıştı 127 kişi e, davayı üçüncü dava bu açtıkları e, üçüncü davayı da kazanmış oldular. Şuna karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kamu hizmeti vermeyen ya da kamudan hizmet almayan sade vatandaşların kılık ve kıyafetine yasak getirmek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin din özgürlüğü ile ilgili maddesine aykırıdır dedi. Yani e, devletle ilgisi yoksa, kamu adına çalışmıyorsa ne giydiğine siz niye karıştınız, hayrola durumu olmuş. E, sebep nedir derseniz, sebep şu. 20 Ekim 1996 yılında Ankara'da kendilerini has dini kıyafetleriyle yaptıkları bir gösteri sırasında kılık kıyafet kanunu aykırı davrandıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp hapis ve para cezasına mahkum edilmişler. Mahkumetlerinde de ayrıca e, mahkemeye böylece götürmüşler idi. Durum bu. Ee... Peki mesela bu yabancı ülke temsilcilerine uygulanan bir şey değil, değil mi bu kılık Ya kanlı. benim bildiğim kadarıyla 29 Ekim balolarında bile kendi yerel geleneksel kıyafetiyle gelen kişiler var. Yani 29 Ekim'den kastım burada Cumhuriyet olması falan değil. Aklıma gelen ilk resmi balo ee, uluslararası olduğundan. Yani, der... yani mesela işte şey... artık gelemiyor bu sıralarda ama Sudan Devlet Başkanı mesela. O sarık gibi şeyler de giyebiliyor zaman zaman. Onu giyerse burada kılık kıyafet kanununa uymamaktan tutuklayamayız herhalde değil mi? Başka sebepten tutuklanması isteniyorsa. <gülüyor> ee, tutuklayamamamız <gülüyor> gerekir herhalde bilmiyorum. Yani or, or, Orası biraz aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından da mesela bir tartışma olmuş. Ee, yedi yargıçlı dairenin bire karşı altı oyla aldığı bir karar bu. Ee, Türkiye'li yargıç Işıl Karakaş e, karar lehinde oy kullanmış e, muhalefet oyuysa Sırp yargıç e, Sırbistanlı yargıç Dragoljub Dra özür diliyorum Dragoljub Popović'ten gelmiş e, Popović şey demiş e, ek yayınlamış muhalif görüşünü ve Türkiye'nin kendi az kompleks sosyal yaşamının dikkate alınmamış olduğunu e, söylüyor bu kararla birlikte e, böyle şeyle bir hadise hatırlıyorum ben. Mısır büyük açısı gibi bir adam. yanlış hatırlamıyorsam Mısır büyük açısı Atatürk zamanda verilen bir baloda fesle geldiği zaman e, bizzat Gazinin müdahalesiyle bir hizmetçi çağrılıp tepsiyle fesiniz tepsinin içine konması istendiği zaman bu e, baluyu terk etmek zorundak hissetmişti kendini. Böyle olaylar var yani. Tamam yani o zaman olmuş olanla şimdi herhalde bağlayamayız birbirine diye düşünüyorum. Yani hani olmuş iyi mi olmuş pek iyi olmuş gibi görünmüyor söylediğin şey diplomatik nezaket gereği. ya yani Çünkü yoksa hani e, bir yandan da bir imparatorluk geleneği falan gibi muhabbet de var. Demin Cengiz Aktar'la Kıbrıs konuşurken o, o da aklıma geldi. Mesela hani şimdi biz Türk'üz ya e, Türk dediğimizde vatandaşlığa tekabül ediyor ya öyle anlatıyorlar. Yani öyle mi değil mi kısmına dair bir tartışma yaşanıyor tabii. Bu bir etnik kimlik midir yoksa vatandaşlık kimliğinin adı mıdır diye gerçek hayatta neye tekabül eder tartışması yoksa Orta Asya'dan gelen işte etnik kimlik derken mi? hani böyle bir gönderme mi yapılıyor diye peki bu Kıbrıs'takiler de Kıbrıs Türkü ya oradaki dağlarda tepelerde niye ne mutlu Türküm diye ne yazıyor çünkü Türk dediğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiller yazıyor mu orada da yazıyor ben baktım yazıyor. Ee, yani bu vatandaşlık kavramı ile ilgili bir karışıklık yaşamanın başka getirdiği sonuçlarmış gibi geliyor bana. Çünkü yoksa e, ne bileyim ben başka bir ülkeden gelen, bambaşka kıyafetler gi giyen birine yok efendim bunlar iyi değildir dediğiniz anda o biraz kolonyal dönemin hani e, canavar batılı bakışı olmuş oluyor. Peki Yakutistan'daki mesela Özbek Türk kanından gelen putperestlerin de dağlarına ne mutlu Türk'ün diyene yazılaması herhalde değil mi? Yazılmaması gerekir. Çünkü Türk dediğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını kapsayan bir ortak kimliktir. Etnik bir e, göndermesi yoktur. Öyle. Pardon. E, önemli değil. Bu arada Rütük'ten farklı dilde de yayın izni çıkmış 14 kuruluşa. E, bu da önemli. Sessiz sedasız çıkan e, kararlardan biri. Üst kurul. ...ilgili yönetmelik kapsamında... ...yayın yapma izni verdiği yayın kuruluşlarını... ...açıklamış. Baya çok var. Mardin'de Cemre FM, Mersin'de Radyo Ses... ...Şanlıurfa'da RadyoNet, Diyarbakır'da Çare FM... ...Gün Radyo, Gün TV, Nur FM, TV 21... ...Aktüel TV, Aktüel FM, Söz TV... ...Can TV, Can Radyo ve Aksa FM. Ne ee, oluyoruz? Bunlar farklı dillerde mi? Yakutça mı yayın yapacaklarmış? Yapabilirler ama yapmayacaklar. Evet. Bu radyo ve televizyonlar... ...Kürtçe, Zazaca, Arapça... Ee, Yapacakmış Radyo ses mesela. Radyonet, Kırmançı, Zazaca ve Arapça. Diğer yayın kuruluşları ise Kırmançı ve Zazaca yayın yapacaklar. Çünkü öyle bir talep var anlaşılan. Başka... E, uzun zamandır var da bu talebi e, şundan 3-5 sene önceye kadar terörist talep olarak tanımlayan garip bir halimiz vardı. Kim ki Kürtçe konuşmak ister hele ki televizyonda. E, o zaman zaten e, terörle mücadele kaldı bu için diyorduk. Yani şimdi e, TRT'nin bizzat... Pardon TRT değil, Radyo Televizyon bunlar, Üst Kurulu'nun evet. RÜTÜK'ün kararı bu. 14 kuruluşla ilgili farklı dil ve lehçelerde yayın izni Gayet çıkmış durumda. pozitif bir şey. Bu. Evet evet bu önemli bir karar hakikaten. Ee, buna benzer önemli bir kararın da galiba tek işçileri ve 4C ile ilgili alınması gerekiyormuş gibi görünüyor. Çünkü e, mevzu fazlasıyla uzadı. Bir yandan da hükümetin verdiği son tarih, Şubat sonu dediğimiz yere de yaklaşıyoruz. Orada ne olup biteceği gerçekten ciddi bir endişe konusu. E, dün de Mustafa Türkel, Türk İş Genel Sekreterliği'nden istifa ettiğini açıkladı. E, bu istifanın altında ne yatıyor olduğu biraz karışık ve Bunu tabii MTV MSNBC o dayanılmaz deprem metaforuyla vermiş. Yani insanın düşüp bayılabileceği bir durum hakikaten. Bir gazetecinin vazgeçemediği evet. deprem. <gülüyor> Türk İş'te tekel depremi. Yani ve tekrar değdiliyor haberin içinde sadece başlığı da değil. İki aşkın süredir devam eden tekel eyleminde istifa depremi yaşandı. Neyse geçiyorum bu metafor için. Niye istifa etmiş peki Türk İş ee, Genel Sekreteri? Aslında bilmiyoruz daha. Daha sonra yazılı açıklama yapacağını söyledi Türkel. E, ancak şunu söylemek mümkün. Tek görevi Türk İş Genel Sekreterliği değildi. Ayrıca e, tek gıda içinde genel başkanı. Tek gıda ise e, şu anda... ...grevde olan işçileri de kapsayan sendika durumunda. Tek gıda işle e, Türk İş'in arasında zaten bir miktar bir e, gerilim var. Çünkü ortada bir grev var. Bu grevle ilgili ne yapılabilir, ne yapılamaz tartışması vardı. Bir yandan da e, Türk İş Başkanı Kumlu e, tekel işçilerin tarafından görüldüğü her yerde istifa davet ediliyor. Hızlı bir şekilde. E, bütün bu gerginliklerin bir şekilde ortak yansıması olduğu düşünülüyor. Anladığım kadarıyla konuşmalardan ama... Ee, ...tam olarak ne olduğu belli değil... ...ancak şunu söyleyebilmek mümkün... Ee, ...Türk iş... ...Teker binaların... ...binasının Medipole... ...49 yıllığına kiralanmasına... ...itiraz için istifa etmiş olabilir mi? Ee, sanmıyorum... ...çünkü aslında... ...tam da bunu sendika değil... ...konfederasyon olarak daha rahat çözme ihtimali vardı... ...tabii konfederasyonun iyi bastırabileceği bir alansa... Zaten tekel işçileri tekelde kalmak falan gibi bir şey de istemiyorlar. 4C statüsünden çıkmak, en azından 4B'ye girmek falan diye bir ihtiyaçları var. Hmm. Ama e, konfederasyonlardan çıkan da bir karar var ki bu kararı nasıl yorumlamak gerektiği e, beni en azından zorluyor nezaket sınırları içinde. Türk İş, KESK, Disk ve Kamusen Genel Başkanları ortak bir deklarasyon yayınladılar. Ve e, şunu söylediler. Çocuklar. E, 22 Şubat 2010 tarihinde e, diske üye genel iş sendikasında bir araya gelerek tek el yürüttüğü mücadele ile bu mücadeleye verilen desteği ve bundan sonra yap yapılması gerekenleri değerlendirdik dediler. E, ve ardından da uzun uza diye bir açıklama var. Ancak bu açıklamanın hani önemli diyebileceğimiz kısmı herhalde ne yapacaklar yani diye bakacağımız yer. 1- Tüm işyerlerinde tekel işçisinin mücadelesi mücadelemizdir. 4C kaldırılsın yazılı mesajlar kokart ve bankart uygulamasına devam edilmesine karar vermişler. 2-25 Şubat'ta tüm il ve ilçe merkezlerine meşaleli yürüyüşler yapılacakmış. 27 Şubat'ta da tüm il merkezlerinde 2 saatlik oturma eylemi yapılacak yapılacakmış. E, bunlar tekel işçisinin durumunu çözmeye yeter mi derseniz genel grev dışında bir şey söylemiyor tekel işçisi ki başka bir kurtuluşları var mı? Onda da hep birlikte göreceğiz herhalde. Ama e, alınan son bir karar var ki aslında bence asıl sorun diyebileceğimiz şey bu. Öncelikli istemlerin karşılanmaması, şimdi bir istekler talepler listesi oluşturdu e, konfederasyonlar. Konfederasyonların öncelikli istekleri hükümet tarafından karşılanmaz ise bu etkinliklerin hükümet nezdinde sonuç vermemesi halinde 26 Mayıs 2010 tarihinde bu dört konfederasyon ve bu konfederasyonlara üye tüm sendikaların birlikte sahipleneceği ve üretimden gelen gücü kullanacağı genel bir eylem yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir, diyor. Ee, yani 26 Mayıs'a e, ne kadar var? İşte bir Mart, Nisan, 3 üç ay, 3,5 üç ay falan herhalde. Ee, tek el işçilerin 3-3,5 ay daha Türk İş Binası'nın önünde e, plastik çadırlarda yatmaya devam etme ihtimali pek düşük olduğu gibi... O zamana kadar başlarına ne gelecekse hukuken gelmiş olacakmış gibi de görünüyor. Yani evet, bu 26 bir... Mayıs işi biraz galiba değil mi? Ayıp bir tarif evet, İyi olmamış. Bu arada grevler demişken Avrupa'da e, çalkanıyor grevlerle. Ondan evet. da bahsedelim. El Cezire'den bir haberle. Yani Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde e, grev hazırlıkları, grev gitmeler. Ve yani hem e, ücretler hem de... İş güvenliğiyle ilgili gittikçe artmakta olan bir rahatsızlığın da işareti olduğu belirtiliyor. Fransa'da hava trafik kontrol elemanları, teknisyenleri dört günlük bir greve başlamışlar mesela. Ki çok önemlidir tabii hava trafik kontrolüllerin. Bütün muazzam bir kaos yaratmaya muhtemelen çok özel bir iş yapıyorlar. Çünkü fevkalade önemli bir güvenlik işi. Yüzlerce uçuş iptal edilmiş bu sebeple. E, Lufthansa yeniden görüşmelere oturmak üzere Lufthansa pilotları durdurdular. Ama aynı zamanda British Airways'de kabin memurlarının bir grevi başlamış, kendileri başlatmış. Şimdi e, Yunanistan'da da işçi sendikaları, federasyonlar falan e, geniş çaplı, Grevlerle Yunanistan'ın durumu da fevkalade biraz önce şeyde de konuşma fırsatı bulduk biraz Cengiz Aktar'la fevkalade sıkışık durumu vesayet altına bile alınmasından bahsetti Aktar. Böyle ciddi olarak mali vesayet düğün umumiye gibi bir durum e, orada e, Yunanlı sendikalarda, Yunan sendikaları da geniş çaplı grevlere hazırlanıyorlar yarın. Hatta bugünden başlayacakmış. Şimdi baktım El e haberinden kontrol ettim. Ee, böyle işte ee, kıta çapında İspanya'da da yüzlerce e, kişi Madrid, Barcelona, Valencia gibi büyük şehirlerde de e, emeklilik yaşını 67'ye çıkartmak, yükseltmek, 2 sene yükseltmek gibi bir şeye e, karşı çıkmışlar. Çek Cumhuriyeti'nde de e, Ulaştırmada Çalışan işçiler de e, Prag'da gelecek pazartesi Yeni bir Katma değer vergisi çıkıyormuş KDV Ona e, Karşı çıkıyorlarmış Bir de açlık krevi de denince Küba'da, Kübalı bir aktivistin de Açlık krevinin de öldüğü haberi var 2003'ten beri Orlando Zapata Tamayo ve 85 gün yemek yemeyi reddetmiş ve ölmüş. Bu da 42 yaşında. Vahim bir haber de orada. Yani suçu da şu, 2003'te otoriteye saygısızlık gibi bir suçtan tutuklanmış ve 3 yıl hapse mahkum edilmiş. Daha sonra da yalnız politikası, Şeyde, hapishanede bir takım politik aktivizm yaptığı gerekçesiyle 25 yıla çıkarılmış. Bu da çok çeşitli toplum, sivil toplum kuruluşları tarafından, insan hakları kuruluşları tarafından ciddi bir şekilde protesto edilmiş. Küba'dan doğrusu nahoş bir haber. Birkaç da şeyden bahsedelim. Havadan sudandan uzun süredir uzak duruyorduk ama Endonezya'da büyük bir heyelan oldu yağışlar. 72 ölü var en az. Genel Cezirede gördüm bunu. Ve bir çay ekilen yerlerde çay tarlalarında, plantasyonlarında olmuş. İnsanlar aniden gelen çamur deryasının altında kalıp ölmüşler. ciddi bir durum var. ...yollar, telefon hatları falan... ...kesilmiş durumda... ...ve çok ciddi bir... ...vaka... ...2007'de son görülmüştü deniyor ama... ...bu sayıları... ...iklim değişikliğine de muhtemelen... ...bağlı olarak çok artmakta olan... ...havadaki su buharının da artmasıyla... ...aniseller... ...bütün torunlarımızı da bekleyen... ...çok çok daha ağrı da... ...bekleyecek bir şey... ...Madeira'da da büyük kurtarma operasyonu yapılıyor... 42 kişi ölmüştü en az. 120'de yaralı vardı Portekiz'e bağlı Madeira adasında. 250 bin nüfuslu adada de muazzam bir darbe indiği de belirtiliyor. işte Avrupa Birliği'nden yardım talebi de gelecekmiş. Endonez'e kimden yardım eder, e yardım talep eder bilemiyorum. Son derece nahoş bir haber de geldi metan seviyeleri bir süre durgunluk gösterdikten sonra son raporlarda atmosferdeki metan seviyeleri büyük bir hızlı yükselme gösteriyormuş. Independent'dan markıl McCarthy yazıyor. iki gün önceki Independent'dan gördüm. Yani dünya çapında küresel ısınma feedback dedikleri geri besleme mekanizmalarının çalışıyor olmalı olması ihtimalini ve korkusunu beraberinde getiren bir şey ve bu tabi iki yani şeyde başladı pazartesi günü başlayan Britanya'nın en büyük bilim kuruluşu bilim akademisi olan Royal Society'de iki büyük uzmanı prezentasyon yapmışlar bu konunun metan gazlarının uzmanları Ian Nispet Londra Üniversitesi'nden ve Colorado'dan Boulder'daki araştırma enstitüsünden, Ed Dlugoski adı zor okunuyor, Çek asıllı olabilir. Her ikisi de dünyanın en büyük bu konudaki atmosfere saçılan ve salınan metan ki çok karbondioksitten çok çok daha kuvvetli bir sera gazı olduğunu da söyleyelim. Ee, yani 2010'daki durum atmosferdeki dünya atmosferindeki durum bunun bütçesi yani bütçe deyince mali bir şey geliyor ama metanın dengesine ilişkin bir kavram, değişimler ve tehlikeler diye ve 10 yıldan beri neredeyse sıfıra yakın bir büyümeden sonra birdenbire dünyadaki atmosfer metan ölçümlerinin milyarda 7 parçacık kadar arttığını bunun da 2007 ve 2008 yıllarında bunun aslında küçük gibi görünmekle beraber çok tehlikeli olduğunu da söylemişler. Yani ilk 1984'te ölçülmeye başlamış bu metan ve 1630 parçacıkmış milyarda. Öyle ölçülüyor yani molekül oranı. Şu anda 1790'a çıkmış bu milyarda parçacık sayısı. Ve e, yani permafrost denen sürekli donmuş topraklar işte Tundra hem Grönland'a hem de Kuzey Kutbu'ndaki işte bütün Arktik bölgelerdeki Donmuş toprağın altında yatan bir saatli bomba diye de nitelendiriliyor. Çünkü çıktığı zaman karbondioksiti solda sıfır ıı, seviyesine indirecek müthiş tehlikeli bir şey. Yani şimdi yükselen sıcaklıklarla beraber permafrost erirse bu kapak açılabilir. Yani, yani su geçirmez kapak diye adlandırılıyor donmuş toprağın. O zaman çok büyük tehlikeler yaratabileceği söyleniyor. Bu da tatsız bir, çok tatsız bir haber olarak independent'tan okuduk. Bunun haberleri daha çıkar. Bir de bu konuda benim son söyleyeceğim şey Britanya'da bir Ipsos Mori araştırma kuruluşunun araştırması Britanya'da ortalama insanların Kamu araştırmasına göre ortalama insanların küresel ısınmayı unutmuş olduklarını, önemsemediklerini, bir tehlike olarak görmediklerini söylüyorlar. Daha doğrusu gittikçe düşen bir oranda oluyormuş. Yani %44'müş geçen yıl. %30 düşmüş ve %31 oranına inmiş. Yakında hiç kimse inanmayacak. Yani bu biraz böyle... ...bak bana bir şey oldu mu ya? Bak duymak istemiyorum falan. <gülüyor> diye kulaklarına da tıkanıp... ...yapacak bir duruma benziyor. Çünkü biraz önce o kızımız haberin... ...üstüne tam geldi bu yani. İşte böyle yani... ...bu paralar harcanınca... ...insanlar inanmaz hale geliyor. Enerji şirketlerince falan. Ee, birkaç tane de son dakika... ...haberi var. Ee, biri piyasalar açılmışlar... Dün bilmem kaçı deneyen ve ve ve ve diye devam eden haberin sonunda dolar e, 1.55'den başlamış güne. Ha, dün 154'le ile rekor açtı Psikolojik sınır 55'miş. E, 55'i geçmemesine çalışılmış. Psikolojik sınırı aşarak başlamış hayatına bugün. Hemen ee, koltukları açtık. Çekyat çalıştırıyoruz artık psikanaliz koltuklarını. Bu, bu ne bu, demek bu, dedim. Bu. Yani dolar alma e, elinde varsa da satma demekmiş. Ve Kıbrıs'tan Ama araba. bu tabii bizim radyo içindeki yorum. İktisadi bir yorum mı emin değilim. Altı e, muvazzaf asker daha adliyeye getirilmiş. Hmm. E, son dakika haberi olarak söyleyebileceğim. Bu ikisi var. Bir de Afganistan'da Kandahar'da Enformasyon ve Kültür Müdürü e, silahlı bir saldırıda öldürülmüş. Bunlar son gelen haberler. Bir, bir son dakika durumunda bir son dakika son dakikası yoksa artık kapatacağım ben de. Yok kapat yoksa bu bitmez son dakika şeklinde. <gülüyor> evet o zaman David Newman'dan ama Fathead diye, Fathead diye de biliniyor. Herkes David Fathead Newman diye biliyor. Bir e, Amerikan saxofon ustası 1933'te bugün doğmuştu ve çok kısa bir süre önce geçen ay Vefat etmişti David Newman'dan da bir parça kendi adını taşıyan bir parça çalarak da bitirelim Fathead hepinize günaydın günaydın günaydın, günaydın. Açık gazete.